Günaydın night, good night, I I I I Günay ay aydın dın, dın dın Günay ay ay aydın Vaziyetler Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir, bir uykusuzlukta bir eziyet Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet Bir anda değişir vaziyet Her gün bir fire veren program modern sabahlarda Bugün kim öldü tahmin edin sevgili dinleyiciler Fahir ölünce hayatta olduğuna göre Oktay Demirci maalesef Son zamanlarda zaten yayın, Yayında bunun çok Sohbetini yaptık Hatta bazıları dedikodu yaptılar Oktay ölmedi evet gerçekten de Biz öldü dedikten sonra birkaç gün stüdyoya geldi Ama ruh gibiydi Ve sonunda akla fazla dayanamadı Ve dün malları dikmiş Duyduğumuz kadarıyla Fahir biraz daha ayrıntılı biliyor Fahir hoş geldin Hoş bulduk. Gerçekten de e, haber az önce aldım, teyit ettirdim. tüm yani çünkü e, bir süredir e, ölecek mi, ölmeyecek mi? Tat... Öldü diyoruz, geliyor ertesi gün. Evet, falan. evet. Yani ben bizzat gittim, gördüm. Böyle morarmış falan. Morarmış. Morarmış. Yarmışlar mı falan? Ee, falan yok, herhangi bir öyle bir şey yok. Ama bir gülümseme var yüzünde. Tatlı <Gülüyor> bir gülümseme, gerçekten hoş. Yani görse uyuyor zannedersin. Bir şey yerken öldü demek. Herhalde. Herhalde çünkü yanında böyle bu ağız kenarında biraz kı kırıntı da değil ya tüm buralarını bulaştırmış bir siyahlıklar. Ben elini de böyle sanki ekmek bıncakmış gibi kaldığını duydum. O öyle var. Bir de yani bu ekmeği almışlar oradan ama evet ekmeği almış ama el, hala, hala. el aynı o büzük pozisyonda e, duruyor. E yapacak bir şey yok artık yani. Zaten yani bu Oktay'ın ölümü hakkında konuşmaktan ben sıkıldım. Evet ben de öldüyse öldüm. öldü. Bize ne bizim öldü. Ee, yolumuza devam edeceğiz. Aynen. Artık bunun üstüne daha fazla e, şey yapı, spekülasyon yapılmasına karşı. Ben de hiç gereksiz görüyorum. Gereksiz. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben e, istersen e, bugün Oktay'dan e, Oktay'ın anısına son kez bir... Son e, kez. Son kez ama yani bir daha da olmasın. E, haberlerimizi vermeye başlayalım. E, ne önemli haberlerimiz var. Hemen e, bir araştırma var elimizde. Gerçekten de e, şu erken saate vermenin e, önemine e, dikkat çekmek istiyorum. E, yapılan bir araştırma ki bu Türkiye'de yapılan bir araştırma. Her günün keyfini yaşa isimli bir araştırma. Bu araştırma... Her etleri, günün ayrı keyfi var ama doğru. Mesela... Mesela e, bir pazartesi. Pazartesi. Haftaya yeni başlıyorsun. Öyle mi? Siz keyif mi duyuyorsunuz pazartesi ben ben pazartesilerde heyecanlanıyorum. Cumartesileri nasıl bir şey var hocam? Onları da sizden canlı tanık olarak alalım. Cumartesileri çok acıklı başlıyor benim için. Ben cumartesileri 7 dakika atmaya çalışıyorum çünkü normalden fazla uyunca baş geçiyor o Evet. O yüzden hiç tatil diye bir şey anlamadan de dikiliyorum. Ama şöyle güzel tarif var artık. Bebekle. Bebekle uyanıyorsun. Oynuyoruz. Ama sizin güzel bir tarafı her sabah bebekle uyanıyorsunuz. Her sabah bebekle uyanıyoruz. Ya i̇şte böyle uyanıp hiç yanında duramadan evden çıkmak gerekiyor. Melek yavrumla iki dakika bile geçiremiyorum. Sebep? Radyoya yetişmek Ha evet doğru. Ee... Ha diyeceksin ki sabah sekizde geliyorsun. Neye yetişeceksin? <gülüyor> Haklısın. Ama işte cumartesi sabahları o yok. Rahat rahat bebekle oynamalar, espriler, şakalar, geçiyor. Evet. Ne kadar geçiyor. Ne Pazar güzel. günü desen gene aynı. Yahu her günün ayrı bir güzelliği var. Erkenden kalkıp bebekle oynamalar falan filan. Pazartesi desen gene de kalkıp yayına gelmeler. Daha doğrusu aslında <gülüyor> <gülüyor> Sizin bebek aldık. çok oyunbaz galiba. Ee, Oyun bir bas, sürü çıkamıyorsunuz. Şakalar. Dün iki tane de iğneyi bastılar. Ah melek yavruna iğneler yapılırken bir baba olarak neler hissettin hocam? Baba olarak yani... E... O iğneleri bana batırın diye vücudunu siper etmedin mi? Anne kaçtığı için... Anne tabii anne iğneyi görünce kaçıyor ama... Baba, babanın kucağında kalıyor. Baba. Gül, Gülsum hemşire basıyor da iğneyi basıyor. E çocukta herhangi bir mıklama... O da basıyor. Neyi basıyor? Çığlığı basıyor. Çığlığı basıyor tabii senin... İki basıncı arasında kalan gene baba. Oldu. Yani resmen cereyanda kalmış gibisiniz. Hakikaten ya bir de rüyasına girdi rüyasına mı girdi? Hmm. Yani şimdi o normal normalde Dört aylık çocuk rüya mı görür Ege? Görüyor canım. Ben Neden zaten diyorsun? ne gördüğünü bilmiyorum. İlk başlarda ne gördüğünü hiç anlamıyordum da. Ha. Bu arada o iğneyi gördüğünde eminim yani. Çünkü şöyle bir şey oldu. Hiç böyle ağlaması şey ya. Bah, bah, diye ağlıyor ya. Güzel yap. Çocuğun ağlamasını da. Asil ağlıyor. Öyle canım, asil ağlamıyor. Hiç ağlamadığını arada da böyle hani bebekliğini hatırlatmak için ee ee ee diyor. Ama iğneden sonra şöyle bir ses. <gülüyor> <gülüyor> Orada aslında söylediği şey belli. Anam, <gülüyor> anam, anam, anam diye konuşamadı <gülüyor> Diye ağlıyordu. Çünkü nasıl bir canı yandıysa boğazına düğümlenmiş kelimeler. Katıldı canım. <gülüyor> Sonra gece uyuyoruz falan. Bir de <gülüyor> diye şey yaptı. Kesin iğneyi gördü orada. Ona yordunuz. Çünkü daha önce sanırım öyle bir ses çıkarmadı. Çıkarmamış. sesler genelde pırt ve gark şeklinde oluyor. Evet. Ee, şimdi... İşte günlerimiz böyle geçiyor. Hoş be sizin de günleriniz güzel ama e, bu Türkiye çapında yapılmış 18 yaş üstünde yaklaşık da 1000 kişiyle yapılmış bir anket. E, unlu yiyeceklerden çikolataya efendime söyleyeyim Efendim? falandan filana kadar geniş bir yerpazede her günün keyfi ayrı. Sadece yemek keyfinden mi bahsediyorsunuz? Yemek musun? içmek keyifleri üzerine e, tatlı bir sohbetimiz var. Ha, yemek olarak dersen. Evet siz neyi ha, seviyorsunuz? Her gün aynı keyif bizde. Maalesef ama Ankaralılar dolmacı çıkmış. Dolma mı? Dolmacı evet. Ankaralı dolmacı hemen akabinde de... Pideci. E, pideder... Bizler de standartları şey yapamadık mı ya? Zorlayamadınız. Sizin gibi bir az kişiler var. İzmir mesela İzmir neci? Köfteci. İzmir tatlıcı. İzmir tatlıcı çünkü İzmir'in %71'i bir de hamur tatlıları. Çok affedersiniz. Baklava cinsi mi? Baklava cinsi olabilir. Affedersiniz. Şekerpare olabilir. Çok affedersiniz. Daha da aklına... Pasta falan kek de hamur tatlısına girer herhalde girer mi? Hamursuz bir tatlı dedin. Şu sütle. Muhallebi. Muhallebi, mi? kazandibi gibi. Bir de jöle. Jöle. şöyle ee, mi? Ha. Siz İzmir'de jöle mi yiyorsunuz? E, yerdik bir dönem. E, yerdik bir dönem imkansızlıklar yüzünden. Yo zevklidir jöle yemek. Ya. Bu jöle dediğin şu şeylerin pastalarının içine bir, bir şey ara mi? bir ara ben şimdi hiç görmüyorum o jöle diye bir şey kalmadı çünkü. Böyle renkli, yavan. He <Gülüyor> Yavan yavan. Ama çocuk gıdası o. Renkli renkli hoşunuza gider evet. Böyle renkli neler giderdi hoşunuza başka? Okul önünde satılan haplar tabii ki. Hmm. Ee, Ankaralılar hemen akabinde geliyor ve bizi de biz derken Ankara'yı da Samsun takip ediyor. Tatlı konusunda Erzurum. Ankara ne tatlısı yiyormuş ama. Ee, Ankara tatlıyı ayırmıyormuş. Sütlü, hamurlu. Sütlü, hamurlu, sulu, kuru hmm. hiç fark etmiyor diyormuş. Yalarım yutarım. Hiç acımıyormuş. Ankaralının öyle bir tarafı var ama İzmirli hamurcu. Hamurcu. O da beni şaşırtı. Erzurum'a geldi. Hamurcak. Çok güzel değil mi? Hamurcak İzmir. Ee, Erzurumlar neyi seviyor? Erzurumlar ne aşığı? Ne aşığı olabilir? E, e, evet. Yatay döner. Yatay döner dediniz. Horizontal veya vertical diyorsunuz. Hı hı. Ee, maalesef. maalesef. Maalesef bir sıvı ne? Çaycı çıktı Erzurumlar. Erzurum çaycısı tabii doğru. Kıtlamayı icat etmiş bir... Bu ne? Erzurum çaycısı diye bir şey mi var? Bir kahraman mı var? Erzurum canım, çaycısı. icat edem. etmiş bir yer yani sonuçta. Ee, onu kim takip ediyor? Erzurum'u gene Ankara'da ikinci sırada Türkiye'de. Yani şimdi Erzurum'da e, 18 yaş üstünde bir araştırma yapıldıysa o biraz iyi olabilir. Yanlış olabilir. Sebep? Erzurum'da asker var. 18 yaş üstü diye asker ne diyecek? Rakı diyecek durum yok. Çay. Ne diyecek? Çay içiyoruz. Çay, çay çay demiştir yani. E, e, kola falan içmiyor musunuz? Meşrubat gazoz siz yaptığınız orada otur şeyleriniz yok mu? Ya Gerçi orada canım. genelde hava soğuk oldusin ne isin çay. çay. Çay isin. Ee, çünkü Türkiye'de genel olarak baktığımız zaman sıralamada bir numarada çay, iki numarada gazoz. Evet. E, değil yere, sade gazoz dediğimiz şey. Evet ve üç numarada da kahve. Kahve. Evet kahvecilikte e, ülkemizin en önemli gelir kaynakları. Bu arada e, en sevdiğimiz yiyecekleri ben sıralıyorum. Ülke olarak. Bir numaradı. E, ben e. söyleyeyim ben kendi... Tamam bu gösterdik. öpüyorum. Köfte. Geçiniz. Makarna. Çok güzel. Pilav. Pilav. Ondan sonra... Siz ne kadar yavan besleniyor mu? Başka aklına şöyle fantezi ürünleri gelmiyor mu? Mantı. <gülüyor> Çok güzel. Üstelik de sarımsakla beraber harika bir... Ondan sonra... Bulgur. Bulgur olsun. <gülüyor> Yeah. Bir, bir yemek, bir dönem gene hakikaten pop. Ben söylüyorum, bir numarada Türkiye çikolata tüketmeyi seviyor. Nasıl çikolata mı yiyor akşam yemeğinde mi ye? Ya herkes işte bayılıyor, en çok yemeği hoşlandığın şey. Sen köfte yerken adam akşam yemeğinde çikolata soslarını bulanmış ekmekler yiyor. Ee, i̇ki numarada ne var? Cips var, üç numarada do... Yalan da... bu ya. Ya yalan değil valla... Ondan sonra fırında tavuk mantı yine 5. sıraya kadar yükselmiş ee, ve baklava yine ilk 10'daki yerini alıyor. Bu arada anılarla yemek adlı bir soru da sormuşlar. Bunu ben de anlamadım. Ee, Türkiye'nin ve en eski ve en güzel yemek anıları. Mesela e, bir numarada ne var yemek anılarında? Yemek anısı dediğin? Senin aklından çıkaramadığın bir yemek anısı yok mu? böyle düşünün arkadaşlarını olabilir. yani ne güzel bir yemiştik ne, bir, gibi bu. O ne iyi yemiştik de olabilir. Ya da ne bileyim böyle ulan onun boğazına nasıl durmuştu da o lokması boğazında. Mesela Oktay öyle ölmüştü. Mesela bu da unutamadığımız anılar falan. Onun gibi cesine bir şey. Yok öyle bir öyle an. bir ama maalesef Türkiye'mizin var. Mesela gözleme yemek. O, yemek anısı. Yemek anısı. <gülüyor> Bizi eskiden kompozisyon yazdırırlardı ya okulda. dediğiniz bir yemeği anlatınız e, e, Mesela bir tatil anısını anlatınız diye. Öyle güzel bir yemek anısı. E, tatilde deniz kenarında en çok dondurma yemekte anılarla. Mısır yemeği severim ben de. Aa, çok güzel ama cırcıra dikkatliyoruz. <gülüyor> e, gazete üzerinde kebap yemek yine e, anılarla e, Türkiye adlı. Öyle e, senin... bir şey yok. O Aa. pidecinin kendi şeyi oluyor. Ne? Naylonu mu? Kağıdı ha, mı oluyor? Öyle bir kağıdı oluyor üstünde. Astrova yazıyor, bir şey yazıyor. Onun üstünde yiyorsun. Gazeteyle getirmiyor ki kimse. Valla e, maalesef o anılar dediğimiz zaman... Biraz o zaman de, anılar dersek benim aklıma da... ...dilden yanaktan yemek gelir. Böyle dersen... Kemer altında, e, cami önünde. Kemer altında, cami önünde... ...dilden yanaktan mı yemek istiyorsun? Evet. Diyorsun. Mesela böyle bir imkan verirse... Aha, dilden bu anıyı yaşamak istiyorum. E, neyse, şeyleri, kelimeleri özenle seçmek istiyorum. Ne tip ortamlarda büyüdünüz ne çeşit insanlarla irtibat kuruyorsunuz. Ya dilden yanaktan yemek ne demek ya? Vallahi Ankara'da birisi ben dilden yanaktan yemek git bir tane. Tamam ben sana söylüyorum. Çok güzel dilden yanaktan yapıyorlar. Esat'ta bak gel senin muhitini. Yo yo seni Ulus'a göndereceğim. Tamam. Tamam Ulus'a git. Abi orada çok güzel hem ev yemekleri yapan hem de her türlü şeyi bulabileceğim bir tane dükkan var. Ne hey, diyeceğim orada adama? Gireceksin adama iyi günler ben bir dilden yanaktan yemek istiyorum diyeceğim. Adam sana en güzel <gülüyor> En güzel şekilde abi de, yedirecek mi? <gülüyor> en güzel şekilde yedirecek sana dilden yanaktan. Abi bu e, şey kelle paça falan. E, o, abi kelle paça yok. Ayak paça var, dil paça var. Onu bilirim de dilden yanaktanı bilmiyoruz. O da çok güzel bir şeydir. Sonra sabaha karşı bardan çıkıp boyoz yemek. Ay boyoz kumru yemek. Sonra Aha. gene sabah erken kalkıp eve boyoz getirmek. Bu güzel anıları yaşıyorum ben. Bu güzel anı... Anılarla yemek deyince. Ee, bu arada İstanbul mesela çayı çok seviyor. Kolayı en çok gene İstanbul seviyor. Kahveyi gene neresi en çok seviyor? İstanbul. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Gerçekten soruşa şaşırıyor. Beni şaşır böyle <gülüyor> gerizekalı yerine koymana bayılıyor. Başka sorular da sor. Ee, peki. E, mutsuz kadın ne yemeği seviyor? Çikolata. Ee, maalesef. Ne ekmek mi? Abi mutsuz kadın diyorum ya. Öyle mutsuz kadın hemen çikolata yemez mi? Hayır. Hayır işte. ne <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> de değil. Fırında tavuk, mutsuz kadının ilacı. Ben böyle şey hayatımdan <gülüyor> bir tavuk olsa da yesen düşün sıkıntılar unutsam diyen bir kadın görmeli. Ya görmedim. öyle kadınlarda gibi bir sıkıntı olduğu zaman genelde fırın namüllerini yöneliyor. Mesela fırında yapılabilecek neler oluyor? börek olabilir börek ama. Börek veya tavuk. Tavuk. Bu da güzel araştırmamızın en güzide örneklerini sizlere yansıtmaya çalıştık. Gerçi farklı gazetelerde de var. Yani benim önümdeki, bakayım bir saniye bir gazetede de aynı şeye vermiş. İstanbul'da mesela mutsuz çıkmış ...araştırma sonuçlarına ...her şeyi yiyen İstanbul... ...çok affedersin... ...herkes İstanbul'da yiyor yiyor ama... ...bir taraftan mutlu da... Olamıyor. ...mutlu olamıyor çünkü... ...ama e, dilden yanaktan yiyen İzmir öyle mi? Öyle mi bir numarada... ...gerçekten İzmir en mutlu şehirler arasında... üst sıralarda... E, ...en mutlu şehir hangisi çıkmış? En mutlu şehir mi? En evet. mutlu şehri yazmamışlar... ...en mutsuzu yazmışlar... E, her iki cinsinde hastası olduğu bir yiyecek var. Erkek kadın fark Erkek etmiyor. Erkek kadın fark etmiyor. Patates kızartması. Patates kızartması doğru. Gerçekten de patatesin en yenilebilecek hali. Başka hangi halleri var? Katı, sıvı, gaz mı? Hayır, küp küp kesilmiş fırından karşında çıkmış. Abi, onu hiç işi bilmeyen adamın işidir o ya. Hiç bilmiyorsa yani gider küp küp keser. Ama mesela e, güzel. Nasıl kesilmesi? Piramit şeklinde Bak, mi kesilir? Mesela kumpir şeklinde. Hoşuna gitmez mi? Kumpir şekli ne demek? Patatese hiç dokunmamaktır kumpir şekli. Oldu mu böyle yarıyorsun ya. Hiç sevmem ben kumpir. Ne seviyorsun Ege sen? Pat mısın? Patates kızartması seviyorum. E tamam ben de patates kızartması seviyorsun dedim. Tamam on başka türlü patatesi de sevmiyorum. Aha. Börek içinde patates. Pire. Pire, Aa, pire. pire de güzel. Ha, bak gördün mü? gerçekten patatesin en önemli hallerinden bir tanesi. Sıvı hali ve katı hali. Katı hali. Onun dışında da haşlanmış patates değil mi? Bir, e, affedersiniz bir diyare olduğumuzda, olduğumuzda neye başvuruyoruz? Haşlanmış. Hadi babam koş o zaman ye patates kızartmasını madem çok heveslisin. Doğru yiyemeyiz. Zaten patatese eski. de ilaç muamelesi yapmamız <gülüyor> yazık açık. <gülüyor> Patates iyileştim. Şöyle bir anekdot anlatayım. Anekdotta değil de bir nostalji yapalım istersen. Yemek anısı mı anlatıyorsun? Yemek anısı ama tarihte bir yemek anısı. E, zamanın hükümdarlarından birine e, böyle e, o aralar... hükümdarı ve hangi zaman fare sormak istiyorum? Abi bir hükümdar, bir hükümdar. Sene, sene kaç sıfır? O civarlarda bir dönemde. Evet. Tamam mı? Sıfır senesi civarıda ve hükümdar. ismini vermek istemiyorum çünkü. Yıpratmak istemiyorum kimseyi. <gülüyor> Şimdi adama demişler ki... Yani böyle bir keyifsiz. E, bir şey ister mi canınız? Bana demiş dünyanın en tatlı yiyeceğiyle en acı yiyeceğini getirin demişler. Onun vezirlerinden bir tanesi hemen gitmiş. Çok en... rica edeceğim. <gülüyor> bu hikayeleri bir elli yaş daha yaşlandıktan sonra anlatır mısın lütfen? <gülüyor> Ona hemen ne getirmişler? Patates. <gülüyor> evet. <gülüyor> patates getirmişler Gerçekten. nasıl demiş ne demiş peki en tatlı yiyecek deyince hemen ona patates kızartmasını getirmişler en demiş acı yiyecek yani ikisi de ulan demiş bunun ikisi de patates olur mu hocam demişler o dönemde zaten bu hocam şeysi başlamış ee, birisi demiş şeye çok iyi gelir öbürü de öbürüne çok iyi gelir deyince sen bir kere o anlattığın hikayenin aynı yalandığında şöyle bir şey var dünyanın en tatlı şeyi ve en acı şeyini getir demişler <gülüyor> ne getirmiş abi? Dil. <gülüyor> Öyle bir şey yok abi. Öyle. Dili getirmiş. Ne lan bunu demiş. <gülüyor> patates, ben patates getireceksin <gülüyor> zannediyorum demiş. Efendim demiş ki. Dil demiş. Dünyanın en tatlı sözlerini söyler. Ha. Peki öbür dili niye getirdiniz? Çünkü yeri geldiğinde de en acı şeyleri söyler deyince Diyince. Şey sinirlenme. Bir de sucuk <gülüyor> getirmiş. <gülüyor> Polona'ya sucuk getirdim hünkârım demiş. E, bakın demiş bu, bu acısı. acısı. <gülüyor> bu da normali Normal. demiş. Çok güzel orada oturup hakikaten sucuğa doymuşlar. Ve hakikaten inanır mısın o sene. Bak işte dilden yanaktan da öyle çıkmış. Dilden yanaktan ne abi onu söyle Ya dilden, dilden. Dilden. Yanaktan. Kellenin yanağından. Bunlar ha. söğüş halinde. Abi ama öyle bir söylüyorsun ki. Dilden yanaktan. Bal dudaktan. E, sürmeli dudak gözler Dudaklı bir hayvan olsak, Dudaklı bir hayvan olsa... Cık, bir hayvan bari olsa çok nasıl, iğrensin ya. Yemin ediyorum iğrensin. Dilden yanaktan, dudaktan. Bir de ara da onu şey sorar sana. Ne? Gıdıdan mı? Hazırlayan. Beyin ister misin der. Ya çok hakikaten ya. Sabahleyin insan kahvaltı etmemişken var ya. Beyin diyorsun, dil diyorsun, dudaktan. Şurada şimdi o dilden yanaktan duyup da yolunu İzmir'e çevirenler vardır. Geçen gün gazetede resim vardı. Diyarbakır'da açıkta satıyorlarmış. Böyle tepsiye dizmişler kelleleri. Kulleleri bir de gözlere biber sokmuşlar böyle sivri biberler. Çok hoştu ya. Göze sivri biber mi sokmuşlar? Ha, yeşil biberleri böyle gözlerine gözlerine sokmuşlar. Gözler sokmuş. lazer çıkıyor gibi. <gülüyor> Valla çok güzeldi hakikaten. Ee, o şehri domates koysalardı keşke. Ya o şehri domates yok bizde biliyorsun. Şimdi şehri domates. Ben artık kasaplarda o şeyi göremeyince de üzülüyorum. Çocukluğumda hep hatırlıyorum. Karanfilli karanfilli Hakikaten karanfilli bir dönem yaşadık yani. Ne güzel bir estetikti o. Estetik anlayışınıza hayrandım diyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir reklam Reklamlar reklamları dinlemeyi Gün istiyorum. Günaydın Günaydın Günaydın ay ay Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın günün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz. 8.40 saat, Fahir Bey buyursunlar. Buyuralım, e, bir mucize... Gerçek oldu. Bir mucize gerçek oldu, hakikaten. Bir Günaydın ihtiyacımız vardı, o da oldu. E, Günaydın Günaydın e, Tekstil alanında pek çok gelişme yaşandı Tekstil mucizesinden mi bahsedeceksin Payson. E Tabi abi Tekstil mucizesi Eminim şu anda bizi dinleyen pek çok dinleyicimiz Hayatlarını değiştirecek bir tekstil mucizesini bekliyorlardı Oldu mu diyoruz? E, yani. Oldu tabi çünkü şöyle ki Bugüne kadar Kameralı don mu yapıldı? Abi bravo ya Çok yaklaştın Yemin ediyorum çok yaklaştın. Yapma. Ya yemin ediyorum. Bu kadar saçma bir şey mi yapıldı? Yani? Ya bu kadar saçma mucize değil. Mucize dediğim bu mu? Ya bugüne kadar mesela daramuzlu adamlar için ne yapıldı bugün? Vatka. Vatka. Bu bir mucize mi değil midir? Mucizedir. Hatta askerde Peki, bile bir mucize olmuştur postal içinde kullanılarak. Bugün bugün Vatka kullanan adamlara mucizevi gözüyle mi bakıyoruz. Kro gözüyle. 80'lerde dolaşan adam gözüyle mi bakıyoruz. Öyle değil mi? Benim çok kaliteli bir deri ceket var. Onda Vatka varmış. Yeni fark ettim. Ee, onu halledeceğiz ama e, tabii ki şimdi bu atka modası geçti denebilir ama hala mucizenin modası geçer mi ya ya mucizenin mo modası geçer mesela affedersiniz korset diye bir şey var değil mi o da bir mucize, da bir mucize. neden bir insanın eğer ne oldu korset nasıl ortadan kalktı ben anlamıyorum var olmaz olur mu hala giyiliyor mu korset bilmem ne dünya korset merkezi diye bir yer var ya her türlü korsayı şey yapıyor adamlar öyle Hala Eğer sen Korsi... istiyorsan kendine göre bir şey gidip bakabiliriz. Hala korse giyen, giyen insanlar var. Tight diye bir şey çıktı yani zamanda. Türlü türlü bunlar mucizeler. Ee, askı diye bir şey çıktı. Yani askı derken pantolon askısından bahsediyorum. Ve mesela e, göğüsleri küçük olan e, Wonderbra. Wonderbra. Yemin ediyorum var ya yakınıyla takip ediyorsun Wonderbra çıkmıştı. Şimdi de ee, bu küçük e, şeyler büyük göstermeye yarıyor biliyorsun gösteri ee, Şimdi de erkekler için bir don. Wonderbrow'lu don yapılmış Avustralya'da ee, ve yok satıyor. Kamera? Kamera? Kamerasız. İsteğe göre. Şimdi o normal standartlarda yok. Ekstraya tabi. İstiyorsan üstüne bir de webcam aracılığıyla yayın yapabiliyorsun. <gülüyor> ya sizin de, yani, ya illa ki döndürüp dolaştırıp ne tip ortamlarda yetiştin demeye geliyorum. Dilden yanaktan kameralı don. Bir insanın Fantazi dünyası böyle mi olmalı? Yet, yet, ne yiyorsunuz dilden dudaktan, Ne yiyorsunuz? Kameralı, Wander Bra'lı don gülüyorum diye. E, ve e, bu gerçekten de Avustralya'da yok satıyor ve tüm dünya... Ne donu bu anlamadım ben kamerası da yoksa özelliği ne? Wander Bra'lı don Ege'ciğim. Wander Bra ne demek? Wander Bra... Wander Bra ne demek? Buna zaten ismini de Wander Cup yapmışlar. Oh. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...mucize kilot... ...vandır kapı üretmişler... Ee, ...yine böyle don... ...bildiğimiz don... ...don şeklinde... Evet. E, ...ve bazı yerleri destek olarak... ...şey yapılmış... ...desteklenmiş ekstra... ...bir durumla... ...nereleri desteklendin? Mesela bazı erkeklerin biliyorsun... ...çok affedersin düzdür böyle... ...şey... E, ne derler mayo bölgesi yani. Maya bölgesi. Ba Basendir ya, basen basenleri, değil, basenleri e, şeydir ve oraya mesela dolgu malzemesi çünkü e, şeylerde kadınlar da bakıyorlar falan öyle mahcup hissetmiyoruz. Bazı erkekler derken benden mi bahsediyorsun? Ya senden bahsetmek istemiyorum ama e, mesela pantolon giydiğin zaman sadece böyle bir ne yani, sen böyle. amiyane yani tabirle kuru <gülüyor> kuru kur, bir durum var ya onu e, işte daha izlenebilir bir hale getirmek için. Kim izleyecek ya? Kim neden izlesin yani? <gülüyor> sokağa çıkmıyor musun akasa? Benim reytingim mi düşük? Ya senin reytingin düşüklemek istemiyorum ama sokağa çıkıyorum. İzle daha izlenme payımı arttırmayacağım. İzlen ya biraz öyle. Biraz daha hafif çalkaladım <gülüyor> mı? Bütün taksiciler falan peşimden. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır ben onu demek istemiyorum tabii ki. Ama, e, ama daha iyi olmaz mı diye düşünüyorum. Ya sen mesela bu halinden memnunsa benim sana diyecek bir lafım yok ama tabii memnun olmayan da pek çok genç arkadaşlarımız da var onları da evet, geliştirmek lazım ben, çünkü belli bir artık makuye gelmiş bir insan çünkü bazen böyle çorapları falan koyuyorum kilodumun içinde Biraz ay şey görünmek için vandır vandır görünmek için ee, bu vandır kapta dünyanın en sertkin çevresine gebe kapı kase diye çevir çe çe <gülüyor> <gülüyor> harika harika <gülüyor> kaseler kase. geliyor. Ya vallahi böyle bir durum var. Ee, şimdi ülkemize de gelecek bir ay içerisinde tüm e, tekstil marketlerde bulabilirsiniz. Bu mucize donları. Bu mucize donları. Bakalım e, geldiği gün koştura koştura gidip alacağız insanlar kuyruk mu olacak yoksa gerekli ilgiyi Avustralya'da gördüğü ilgiyi e, burada görecek mi görmeyecek mi? Yani onun yerine şey de yapabilirler. Ne yapabilirler? Ne? ne yapabilirlere gel. Ne yapabilirler? Cüzdanlar, Pratik yollarla. Cüzdanlarını gereksiz şeyleri doldurarak, cüzdanlarını şişirerek. Ama abi o bir kere şey yapıyor. E, dengesizlik yaratıyor. İki tane çift cüzdan. Öbür gitti. tarafa da başka bir şey koyacaksın. İşte öbür tarafa başka bir şey derken ne şey koymamızı tavsiye ediyorsunuz? Siz ne kullanıyorsunuz? Gene aynı şekilde çorap mı tıkacağız Hayır. cebimize? Hayır. Ee, İçilmemesini tavsiye etmiyorum ama cepte taşınabilecek şekilde bir sigara. Ya yani tabii ki. Ama belki Ama de içmek için değil yani. Sadece cebi şişkin göstererek. Şöyle bir şey olabilir Wander mi, hocam? Şöyle bir şey olabilir mi? Boş bir sigara paketi. Çünkü ben içinin dolu olmasına yine karşıyım. Evet, İçine doğru. çorap doldurulmuş. Doğru. Bir e, sigara çorap koyulmuş bir sigara. Sigara paketini arka cebimize, sol cebimizde. Böylece arka... hepimiz mel gibsin gibi. Mel gibsin gibi gerçekten hakikaten e, genç kızların da e, sevdiği birer. ...adeta bir idol haline i̇dol. geleceksin. Bir Brad bit neden olmayasınız? Çünkü fiziğiniz her şekilde müsait, her güzelin bir kusuru var. Sizin de kusurunuz belki de... Bu olsun. ...kabınız e, diyoruz ve... ...kabıma e, sığamıyorum Fahir. E, çok önemli haberlerimizle devam ediyoruz. Nedir bu önemli haberler diyeceksiniz? E, bir geri zekalıdan bahsetmek istiyorum. Kim bu geri zekalı? <gülüyor> Kanadalı sihirbaz geri zekalısı... ...Din... Gunnars'ın isimli Dingil Dün... Connars diyebiliriz. Bravo Dingil Connars sihir dünyasının bir numaralı gerizekalısı. Fahir sizi bugüne kadar hiç kimseye böyle tepkili görmemiştik modern sabahlarda. Valla o kadar tepkiliyim ki Houdini'nin 80. Ölüm Yıldönümü anısına bir gösteriye imza attı kendisi. Evet. Biliyorsunuz Houdini bundan Meşhur... 80 1926'da el ve ayakları zincirle bağlı olarak akvaryuma girmiş. Daha sonra kilit ve zincirleri açamayınca Danaykent'te Dublex dairesine taşınmıştı. Huduni öyle mi öldü? Huduni maalesef öyle gitti. Hadi canım ben bilmiyordum öyle öldüğünü. Ya, siz nasıl biliyorsun kazada mı öldü? Kaza öldü mü <gülüyor> kazada Ağabeyim. mı öldü diye biliyorum. Hatta o numarayı da başarıyla gerçekleştiriyordu diye biliyorum. Ya gerçekleştiriyordu ilk denemesi değil. <gülüyor> Ama işte o gün biraz sinirlerim bozukluğu, dalgınlıkla anahtarım almamış öyle bir durum olmuş. İş kazası yani. İş kazası. Gıcık tutmuş su altında. Öyle hani bu timsah kırk... havcasının timsah tarafından yenmesi gibi mi? Gibiçesine bir şey. Peki bu Kanadalı şiirbaz Dingil Gunnars'ın ne yapmış? Ee, 80. Ölüm Yıldönümü anısına. Kendisi yine bir akvaryuma giriyor. Ellerini ayaklarını bağlattırıyor. Peki akvaryumun içine ne dolduruyor? Kimse. Maalesef hayır. Plana. Ta taze çimento. Hmm. <gülüyor> ee, çimento'nun gerçekten de biliyorsunuz belli bir donma derecesi oluyor. Evet. 2,5 ee, dakika sonra e, kendisi ancak bir kafayı çıkarabilmiş. Fakat... Böyle ağzından çimentoları püskürtürken bir daha bu numarayı yapmaya tövbe etmiş. Çünkü çimentonun hakikaten donucu bir madde olduğu. Aklına gelmiş. Aklına gelmiş. içindeyken anlamış. İçindeyken bir, denge, bir de şey dengemi kaybettim içeride falan filan diye bir takım şeyler... Ama e, gerçekten akvaryumdan çıkmayı başarmış. Bir daha da e, bu tür numaraları çıkmış. çıkmış canım. Yardımsız. Ya yardımsız değil. Kafayı çıktık, ta, çıkarttıktan sonra... Çekmişler mi e, Çekip çıkartmışlar. Ya Allah sana. buraya salak diyemez. <gülüyor> Valla öyle bir şeysi var. Ama e, bir daha bu tür numaraların... E, Her bir kere çimento numarasının çirkin tarafı şu. Suyun içindeki, akvaryum içindeki görülüyor. adamın... Örüşünü yavaş yavaş seyredersin, anlarsın bir yerden sonra. Anam bu morardı falan diye. Ama şimdi çimentonun içinde ne olup ne bittiğini de bilemezsin. Hani müdahale edeyim desem belki numarayı bozacaksın. Ya o harcı şimdi adam karıyor. Yani, ha. Değil mi? yani bu tür şeyler belki de makinalarda. İçine iki torba fazla koyar bir donması olur. Hava birden bozar. Birden güneş çıkar. Ondan sonra içinde kilitlenip kalırsın. Zaten komple blok halde evin önüne koyarlar. Hay, bir de mesela ben dışarıda birisi olsam. Ha, dışarıdan seyreden birisi olsam. Veya yardımcısı olsam. Şimdi baktım bir dakika doldu. Hı hı. Çekeceğim yardım edeceğim falan ama bu sefer de belki orada çözdüğü zincirleri hı hı. seyirciyi germek için bekliyor içinde. Ha. Bu sefer numarayı bozmuş olurum diye dokunamam da anca beton iyice bir donduktan sonra şey yapabilirim. Herkese işte orada sen çay kahve bir şey diyeceğim çıkacak çünkü birazdan falan diye. E akşam olduğu zaman e ne yapacağız? E ne yapalım koyalım bari diye kenara koyalım. E herkes bütün şeyleri hayranları onun üstünde ama bir anıtlaşma durumu da var. Benim şöyle bir sorum olacak ama bana mı dingil kanırsın ama sana soracağım Sor. aslında sorunun tam muhatabı sen değilsin konuya hakim dinleyicilerimiz de vardı ama en başta şunu rica ediyorum bu soruyu sorduktan sonra ne tip ortamlarda büyüdüğümü sorma tamam uzunca bir snorkelle evet betonun içine girsek evet beton donarken evet Bizi sıkıştırır mı? Beton donarken bizi sıkıştırır mı? Şimdi şöyle diyeceğim sana... Ne tip ortamlarda? Ama bak bu en baştan bunu şey yapmıştık. Ee, o zaman e, şimdi inşaat aslında bir mühendisi olsaydı... Hakikaten beton donarken ne bizi yapıyor? Bizi sıkıştırır mı? Sıkıştırır <gülüyor> mı? <gülüyor> böyle bir şey yaşamış bir dinleyicimiz de yok. Evet ben bir dönem sıkışmıştım diyecek bir şey ya yok. Ya sıkıştırma herhalde. var gibi birçesine bir durum olması lazım bence. Çünkü... Sevgili dinleyiciler bilen varsa... Çimento'ya hakim, inşaata hakim, müteahhit dinleyicimiz olabilir, efendim inşaat Sizin tip... dinleyicimiz olabilir. <gülüyor> müteahhit e, dinleyicilerimiz veya e, büyük e, yapı kompleksleri yapılıyor biliyorsunuz büyük siteler onların e, yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ya inşaat çalışan Alanı. dinleyicilerimiz şey... diyeceğim ama mesela ameli olanlar kendi şarkılarını kendileri söyledikleri için radyo dinlemiyorlar. Dinlemiyorlar evet, doğru değil mi? Aha, telefonlar geldi gerçekten. Her şeyi bilen dinleyicilerimizin böyle bir saçma konuya da hakim olmaları çok gururlandırdı bizi. Günaydın efendim. <gülüyor> Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Bahadır, veteriner. <gülüyor> Bahadır Bey hayvanların üstünde denediklerinizden mi bize anlatacaksınız? Ya, ne yazık ki buna benzer kazalar hayvanların başına geliyor. Çünkü çimentonu ve kirecin içine düşmüş kedi köpekler ha. oldu çünkü. Ee? Ee, şöyle, e Şöyle, ilk şundan söz etmek lazım. Biz nefes alırken e, kaburgalarımızın hareketi 3'te biri, diyaframımızın hareketi ise 3'te iki nefes almamızı sağlıyor. Evet. Şimdi e, nefes almayı e, şiddetli bir şekilde sürdürürse çimentonun içinde aktiyelleri nefes alacak kadar kendine yer açar. Ama beton iyice dondukça dolaşıma engel olur. Yani damarlara basınç uyguladığı için dolaşı, dolaşım duracağı için ölünür yine de sıkıştırır yani. <gülüyor> basar yani diyorsunuz yani nefes, nefessizlikler ölmez ama kan dolaşmadığı için ölür hmm. Peki. Hmm. Yani... peki uzun bir şnorkel ile kanı dolaştırabilir miyiz şnorkel kanı nasıl dolaştırır ki <gülüyor> <Ben> müsaadenizle sizin <gülüyor> yerinize Fahir ne tip ortamlarda büyüdün diye sormak istiyorum <gülüyor> pardon şnorkel'i neresine koyacak da kan dolaşacak onu soruyorum <gülüyor> acaba diyorum böyle hani bir yere tıkanıyor oraya böyle yani <gülüyor> ittirsek olmaz mı gibi geldi aklıma birden de Şimdi düşününce bana da bir şey yaptı. Peki. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Vali Bey. Bir şey değil, iyi birler. Çok sağ olun. Mesele nefes değil. Meselesi değil yani mesele kan. Ama eğer kanı sulandırırsak hocam, biliyorsun kiraz yersek mesela kan sulanır da. bak sen tabii olmayan bir yola başvurdu. Ben tabii yollara. Mesela oturdum iki kilo kiraz yedim. Ne oldu? Kanım sulu, şıkır şıkır, şıkır şıkır kanım sulu. Ne oldu yok. E, akacak kan var durur mu? Durmaz. Foşur foşur dolanıyor. Devrilen oluyor. Devrilen oluyor. Ters. Şu hava da geliyor. Kalp buradan pompalıyor. Diyi bir taraftan, şu havaya geliyor. Pst, pst, pst, pst, pst, pst. Böyle. Adıza bir betonarme disco. Aa, i̇nanılmaz. Peki. E... Concrete blunt çok iyi. <gülüyor> concrete plant? E ee, başka. Başka e, Houdini ölüyordu Kendisine e, Ölüyordu dediğim Bu kadar yani Bu adamla ilgili Vereceğim söyleyeceğim Başka da bir şey yok Böyle bir adamla ilgili Daha fazla konuşmak istemiyorum Ve hemen Haberi Sevgili Brad'e getirmek istiyorum Sevgili Brad Ne ben... yapmış sevgili Brad Sevgili Brad Çok sinirli Bandır kapa ihtiyaç duymayan Gerçek bir mucize evet kendisi öyle bir taraftan da ha, onunla ilgili haber vereceğiz. Kendisi e, kendisini donlu, donlu resmini basan e, dergiye dava açmış. Donlu resim mi? Ya e, kardeşim donla gezmersin, pantolonla gezersin. Pantolonla da donla gezersin. Donla. Affedersin. Donsuz gezersin. Donsuz koyar. Ha sanki donsuz poz vermedi bugüne kadar. Hiç yani. Verdi mi? Tabii canım. Redbeet'in donsuz resimlerini mi biriktiriyorsun Ege? Ya bununla Redbeet ortamlarda ya haberde... Hakikaten koç yılda seni yemin ediyorum tanımamışım ya. Ya bir şey de haberdar olunca illa Peki, onu biriktirmek mi gerekiyor? İnsan koleksiyon <gülüyor> yapmadan dünyayı kavru yapamaz öğrenemez mi? <gülüyor> Çeşitliliği kutsayamaz mı? Hayır efendim senin gibi koleksiyonel bir adamın. Ya sen kavanoz atmayan adamsın. Brad Pitt'in donsuz fotoğraflarını mı atacaksın? Abi. Ayrıca bir şey sormak istiyorum. Eşinin bu durumdan haberi var mı? Hiçbir şeyde habersiz şu anda uyan melek yavrun babasının acaba donsuz Brad Pitt resimlerini biriktirdiğini biliyor mu? Çocuğunu onu mu bırakacaksın yarın öbür gün gelecek? Bir, bir Hayır sorayım. o zaman sana şöyle bir şey sormak istiyorum. İzzet Altın Meşe evet, nedir? İzzet Altın Meşe bir ekoldür. Ekoldür. Ha o zaman sen <gülüyor> evi İzzet Altın Meşe biblolarıyla ve altın meşe eski kostümlerini giyip onlarla böyle aynaya karşısında dans mı ediyorsun ya ne bileyim ben bir kez duyuyorum bu söylediğin ismi. Herhalde dedim ünlü birisi. <gülüyor> İzzet Altın Meşe dediğine göre dedim. Bu dedim adam dedim uyduramayacağına tamam, göre dedim. evet deme. ben Brad Pitt hayranıyım. <gülüyor> Ayna karşısında kendime şey yapıyorum. Birkaç defa da kendimi kestim. <gülüyor> Brad Pitt gibi olmak için. <gülüyor> Brad Pitt'in neresi kesik ki? Jiletçi miymiş Brad Pitt? Hayır oradan parça alıp orama taktım falan. Ama benziyorsun. Bak o, o yalan yok. E çok uğraştım ben. Gerçekten? Bak buralarımda et kalmadı bacakta et kalmadı. Gerçekten güzel ama e, sana önemli haberim var. O neyse donlu, donsuz Brad Pitt vermiş pozları Vanity Fair diye bir dergi var. Evet. Çok popüler kendisi yurt dışında ancak abonelikle alabiliyorsun. O bayilerde temizli. geldiği gün tükeniyor. Öyle cizine bir, gibi cesine dergi. Evet. Oralara basmışlar. Do Hayır bir de donlu fotoğraf şey olsa işim yanmayacak. Hakikaten dünyanın en krodonuyla çekilmiş bir fotoğrafı yani. Bir kere baksır. Ben, bir de ben de mesela ekip. şu anda hiç bu donu bilmiyorum. Demek sen uzun uzun dondan asınmış donu. Sevmiymiş, şey <gülüyor> baksın mıymış, sevmiymiş. Şey bakan sensin. Abi ama haberde şey ha, yapın güteçle mesela küçük bir fotoğraf gibi gözükse de donun üstüne mesela bazı internet sayfalarında da oluyor ya. Böyle bir şey getirince üstüne Büyüteş var. Sen Büyüteş'le mi baktın Brad bütün donuna? Ya kendileri yapmışlar Büyüteş'le. Her şeyi de başkasına at. <gülüyor> ya niye başkasına atayım canım? Çok önemli haberim var. Vakit Hesaplama Şubesi Müdürlüğü'nü biliyor musun? Hayır efendim. Artık biliyorsun. İlgilenmiyorum. Hayır, ilgileneceksin. Hayır. Astronom alıyorlar. O kadar şey. Nasaya gönderecekler. Astronomla astronot arasında dünya kadar fark var. Yerde oturduğum yerde astronomluk yapacaksan hiç. Ben burada radyoculuğa devam. İyi ya çok özür dilerim ya. Ben size şey çalıyorum işte. O kadar betondan bahset Bob Marley çalacağım. Beton Bob Marley mi? <gülüyor> jungle. Yani betonlaşan dünyamızla adeta bir tokat atıyor Bob Marley bu şarkada. Good night, good night, I good night, I, I, I Ama komşular modern sabahlarda günün gözetelerine bakmaya devam. Devam ediyoruz. Yani bizi dinleyen de sanki bugün aramızdan birini kaybettiğimizi inanmaz gibi gibi geliyor, değil mi? Evet. Ee, ama alıştık artık. Yavaş yavaş ölümlere evet, alıştık. alıştık. Zaten e, şimdi ben de bu haberi özellikle veriyorum. Özellikle veriyorum. Neden özellikle veriyorum? Bugün e, Oktay Demirci'nin vefatının birinci günü. Birinci gün Birinci hatta ilk dakikaları ne yapacağız ne yapacağız bu konuyla ilgili çeşitli spekülasyonlar gene gündeme geldi. Gömülsün mü efendim yakılsın mı açık alanda bırakılsın mı? mı efendim içini dolduralımlar falan Çünkü çeşitli fikirler üretildi bugüne kadar ama e... en ilginçlerinden bir tanesi de e, dinleyicimiz veteriner Bahadır Bey'den geldi. Köpek maması yapılsın diye. Öyle çok güzel hakikaten onun çok enteresan mıyız? Yani ya? düşün bundan sonra köpek maması yapılıp Oktay Demirci'ye e, dağıtılsaydı evet. sokak köpeklerini Nerede bir sokak köpeği görsek Orada <gülüyor> Oktay Demirci'yi hatırlayacaktık Ama olmadı <gülüyor> Olmadı olmadı Ama tabii ki e, imkanlarımız doğrultusunda Bir şeyler yapmaya çalışacağız e, Şimdi yeni bir moda var yeni bir akım e, Bu Avrupa'da özellikle yaygın ee, orada biliyorsunuz ki ne yapıyoruz? Yakıyoruz. Yakıyoruz. Doğru. Yakıyoruz. Yani e, özellikle yüzde 25 gibi bir orana ulaşmış durumda. Hadi canım. Yani Avrupa'nın dörtte biri yanıyor diyebiliriz. Kara gümrük yanıyor. <gülüyor> <değil canım. gülüyor> Böyle bir durum var. Ki 70'li yıllarda bu yüzde 1'miş. Yani düşün insanlar. Demek ki son dizinin etkisi oldu. Yani, Hangi dizinin? Kara gümrük yanıyor. Ne <gülüyor> <yaptı>? <gülüyor> Şimdi eskiden ne yapıyorlardı bunları? Çok artist olanlar uzaya gönderiyorlardı. Yok uzaya gönder. Yok işte doğduğum sahil kasabasında denize Hem, böyle serpin. Bir, böyle romantik yaklaşımlar da vardı artık ne serpilecek. Vazoyla evinize koyun vardı. Öyle şeyler vardı. Yeni moda yeni trendse şu. Bu küllerden ne yapabiliriz ne yapabiliriz? Yüzük yapabiliriz diyorlar uzmanlar. Uzmanlar demeyelim de artık bu işin erbapları. Ee, şöyle Hepsiyle yapayım. mi yoksa bir kısmını böyle hani e, yüzükteki zehir boşaltılıp o haznenin içine kül Yok elmasa çeviriyorlarmış. Külü. Külü. Külü yani kül dediğimiz sonuçta. E, gerçi mesela Oktay gibi bir adam kaç karat çeker ki? Oktay bence yani. Pırlanta gibi bir adamdır elbette bir bir ama bir elmas olarak değerlendirsek bunun karat hesabına vursak ben sana söyleyeyim elmas karatla mı ölçülüyor yoksa onz muydu? Karatla ölçülüyor onun dışında bir ölçüsü daha var elmasın. Ne? Parlaklık ölçüsü Unuttum onu. Ha, ben sen elmas aldın mı hiç? Yani hediye olarak sana birisi elmas hediye ettim diye soymuyorum. Birine yani elmas Al. Yani o pırlanta mı elmas mı? Bana pırlanta ile elmas arasında. Pırlanta arası... ile elmas arasında şöyle bir fark var. Pırlanta işlenmiş elmas. İşlenmiş elmas. Elmas Elmas niye, niye? Elmas ni niye? niye. Ee, Kaşık elması mesela işlenmemiş mi? İşlenmiş ama bir dana kadar olduğundan pırlanta diyemiyorsun onu. Ha. Çok evet. hafif işlenmiş. Valla eğer firma şöyle diyor 5.300 euroyu verin. Ben diyor ki 5.300 euro nereden baksan bir 10 milyara yakın bir para eder 10 milyon YTL'ye. Korkunç bir rakam canım. Onu verirsek e, oktayı bir elmas yüzük olarak pırlanta gibi böyle Hayır, bir, bir gün onu... belki iki tane yaptırız abi. Bir sana bir bana şöyle 5 milyara ben Oktay Demezi'yi parmağımla taşıyacağım. Bir de adım çıkacak. Elmas yüzük takıyorum diye. E senin isteğin o değil miydi? Senin elmas en büyük... yüzük takmak mı? E abi ben mi uyduruyorum bunları? Elmas yüzük takmak istiyorum diye. Kaç kere söyledim bana elmas istiyorum. Mesela bir, bir hediye alalım ne alalım diyorsun? Bana bir elmas. Bana bir elmas yüzük lütfen. Hayır ona benim bir tane kolyem vardı. Evet. Ona uygun küpe istedim bir sene. Onu da almadınız. Ondan sonra ben zaten konuyu kapattım. Soğudun. Onun yerine kalem kutusu aldınız. Ee, kalem kutusu aldık mı bir sonra? Evet. Doğum günümde kalem kutusu almışsınız. Ne güzel Hediye. Seni okumaya, yazmaya teşvik etmek amacıyla. Değil mi? Zamanında bir kalem kutum bile olmamış. Hep e, Komşuların okullarında kalem <gülüyor> kalemlerimi koymuştum. Onlar da başka okula gittiği için hep kalemsiz kalmıştım. Şimdi diğer bana şeyler geldi ben. Ben bilmiyorum. istemem canım. Şimdi bir de onun sen istemendi için... seni yakmayacağız zaten. Har, manevi bir değeri olabilir de. Hmm. Yarın öbür gün onu bozdurmaya gitsem kuyumcuya almaz bu atom taşı der. Atom taşı mı? Sahte mu? elmaslar var ya. Ya sen kuyumcularda mı geçiriyorsun vaktini Ege? Ya bir dönem öyle bir kuyumcu fantazin oldu, oldu anladığım kadarıyla. Ya benim arkadaşım eşine şey alacaktı da. Elmas. Elmas yüzük. Vay. Ne tip arkadaşlarınız var ya? Öyle nezih arkadaşlarımız var. Bizim. Müteahhit mi kendisi? Müteahhit değil de köprü. Köprüyü işletiyor. İstanbul. <gülüyor> Niye canım? O kadar da ulaşılmaz bir şey değil ya elmas yüzük. Hmm. Yani şimdi gerçi gözde görülmeyecek küçüklükte bir elmas yüzüğü çok da zorlanmadan alabilirsin. Ne kadar bir elmas fiyat. Elmas biraz görülmeye başlayınca fiyat artıyor tabii. He. Hmm. Nereye kadar atıyor? Bize rakam verirsen... Yani nasıl diyeyim sana? Geçen yılın fiyatlarıyla... aramızdaki mesafe 1 metre mi şu anda? 1 metre ama istersen daha yakınlaşabilir. Yani mesela 1 yani metreden rahatsızlık... görülebilecek elmaslar herhalde 300-400 eurodur. Diye düşünüyorum diye düşünüyorsunuz. Ha, ha, onun e, ne deniyordu ona? Karak. Yani de ilgisi var tabii. Ha, Yüzüğün altın. kendisiyle de. Ha, ama ha. esas fiyatı belirleyen oradaki şey oluyor, pırlanta Hı. oluyor bir şey. onun şimdi bir parlaklık derecesi var. Abi ne olacak şöyle üstüne sürtüversin. Bir de içinde bunun leke var mı yok mu? Bunlar Aa, da mesela. Oktay'da olmaz. Oktay lekesiz. Hiç lekelenmedi Oktay bugüne kadar. Pırıl pırıl son derece hakikaten ee, saf derler ya çünkü kendisi biraz saf bir insandı biliyorsun. Saf bir insandı. Evet. O yüzden bir tane bile lekesi yoktu. Ha, parlaklığa gelince o halledilir. İki hohlarsın. Benim güzel süet temizleme şeyim var. Onu güzelce mi üstüne birazcık şey yaptım mı pırıl pırıl ağzını atom taşını bile ben en güzel kalite elmas diye şey yapabilirim yani. Bak ben 1-2 yıl önce bir ortamda elmas konusunda bilgi sahibi olmanın çok şık bir hareket olacağını söylemiştim. Hiç araştıramadık o konuyu. Ya evet. Aslında bir içine bakacak olursak ben külleri de nasıl elmasa çevrediklerini anlamıyorum şimdi. Ama canım alıyorlar onları sıkıştırıyorlar. Gerçi diyeceksin ki <gülüyor> al iki tane portakalı sıkıştır elmas yapacaksın. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama bir taraftan Bu her şeyle yapılabiliyor mu? Tabii. Ya abi kül dediğin şey hakikaten fason bir malzeme mesela. Niye canım tamamen karbondan oluşuyor ya. Kül dedin vay elmas konusuna hakimim diyorsun yani karbon diyorsun zaman içerisinde. Bana karbon getir bir bidon karbon getir ben senin ağzını al. Alt üst bütün dişlerini elmas kaplayayım. Ben sana 200 kilo kömür getireyim Ege. Kara elmas mı? Ha, kara elmas. Ha sosunu getireyim sana. Güzel, Güzel kömürü getir o zaman. Odun. 2 kilo da et getir. Güzel ama onlar tam soğumadan bir onu yapalım. Valla bence de. Böyle elmasla elmasla uğraşacağız. Bu arada Oktay'ı uzaya göndermek istersek e, 1250 euro karşılığında. Ya yüzüğü benim derdim şu. Şimdi 5 bin euroyu. Evet. Ondan sonra yarın öbür gün durumumuz bozuldu. Evet. Bozdursan. Evet. Kim alır onu? Şimdi değerini kaybediyor ama. bu Oktay Demirci diyor. Onu şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, nasıl bir şey yapabiliriz onu da bilmiyorum. Oktay da çok şimdi şimdi değeri var. Yani şimdi Hı. de pek bir değeri yok. Bir değeri yok. O tabii canım sen ben... bir de Belki Didem. Belki. O da, o da pek hevesli değil. Ben sordum ona sana da yaptıralım falan diye. Ben sevmiyorum o tip şey demiş. Ben takı sevmiyorum dedi. Biz de takı seviyoruz falan filan da getirdim. Yani o sorun değil. E, eğer e, hiçbir şeyle uğraşmayalım. Bak daha temizi var. 1250 Euro'ya uzayın derinliklerine gönderiyoruz 1250 euro mu? 1250 euro ya. çok Çıkı... ucuzlamış ya bu ya. Ya yarın öbür gün var ya hakikaten ee, şey yollayabilirsin istediğin şeyi yollayabilirsin ben sana söyleyeyim 1250 euro ise gerçekten ucuzlamış yani e, 800 euro karşılığında da helikopterle serpme iş Abi yapıyorlar ama şimdi bu şeyde de e, uzaya yollamada da şöyle bir tatsız durum var pis mi diyorsun? yok ondan değil de kontrolü zor bunun yani bu böyle bir artık şey e, gibi temenni. Ben sana bu parayı veriyorum. Bunun karşılığında da bunu e, taahhüt ettiğin şeyi gerçekleştireceğini temenni ediyorum diyorsun. He. Yani gidip de uzaya bakıp da benim külüm gönderildi mi? Zaten yakmadan sonra fırından çıkan şeyin o neyin külü olduğunu da bilemez. Orada zaten yakma işlemine girdiğin zaman bazı şeyleri göz ardı edeceksin. E Gömmede mesela öyle değil. Ha Adam yani. gömdü dediğinde dur bakayım gömmüş mü diye. iki gün sonra kazıp oradan bakabilirsin. Evet, bu, e, doğru. Edilirsin. doğru Bence de belki de en iyi çözüm e, şey gibi geliyor bana. O yüzden gömmeyi tercih ediyorum Yani ama. mesela romantik hali o bizim dinleyicimizin söylediği köpek maması yapılması. Hı hı. Ama e, eğer gömelim diyorsan tabii bence bir sakıncası yok. Daha bize gelir zaten ya. Gerçi aynı hesaba geliyor ben sana söyleyeyim. Ya bütün masrafları hadam masraf sırf masraf sırf de buradayken de masraftı. Sabah ben buna yemek yetiştiremiyordum. Öldü kurtulduk. Öldü, derken, kurtulduk derken. Yine masraf. Yine masraf. vallahi boğazımızı gitti de yani çok özür dilerim markasını öldü de kurtulduk yahu Oktay Demirci giderken de taktı bize borç. Almış olduk. Ölce... olduk. Evet. Oktay Demirci ayırdığımız anma programının burada sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Birazdan e... Oktay Demirci'nin sevdiği reklamlardan derlediğimiz bir köşe onu anarken. Günaydın. ...günay aydın ay, dın dın, dın. Günay, ay, ay, ay, dın Hey kalpli insanlar... ...devam ediyorum... Oden ...sabahlar buyursunlar Fahir Bey... ...yani şöyle bir göreviniz var... ...farkında mısınız bilmiyorum ama gündemi belirliyorsunuz... Ee, ...gündemi belirliyorsunuz... ...adam sabah yatağından kalkmış... ...tamam düne dair olan bitenler hakkında... ...fikirler var buçuk ama... Var, evet. ...bugün şimdi dün konuşulmuş... ...eskitilmiş konuları mı konuşacak yoksa insanların konuştuklarını sessiz sessiz dinleyip nereden lafa gireceğini mi e, düşünecek? Bunu tartarken karşısına çıkıyorsunuz. Karşısına çıkıyorum. Kardeşim. İki tokat aşk ediyorum yüzüne. Ama babacan. Baba babacan o tabi. o Tatlı tabii. Tatlı sert dediğimiz. Yani yani öyle, hani tokat, Hayvan onu, gibi değil tabii falan ki canım. Tekmeler falan dirsektiler. Yok, şeyler. Ha, yeri gelirse oda olur. Yani ciddi bir konudur. Dikkat çekmek amacıyla. Ben tekmede o, atılır. O şey, tekmede atılır, kafada atılır. Gerekirse yani bu işin şiddetin en ağır ne kadar uzanacak yolu var. Ee, ama tabii ki ben karşısına çıkıyorum. Gerek dinleyicimiz oluyor. Gerek tanıdık, gerek tanımadık insanların karşısına. Bugün bugün bunlar bu konuşulacak. konuşulacak diyorum. Bunları konuşanlar prim yapacak. Bunlar Konuşmayanlar. Bunlar şeyleri konuşanlar sıkıcı insanlar olacak. Evet. Şimdi bir araştırma daha geldi elimize. O detayları daha sonra ben bildireceğim ama son 60 sene içerisinde Avrupalılar her 10 senede 1 santim uzarken biz 60 senede 3 santim uzamışız Ege. Kadınlarda boy ortalamamız 1.55, erkeklerde 1.65 olmuş. Affedersiniz erkekler 15 kilo alırken bu 60 sene zarfında kadınlarda 12 kilo almış. Yani şişman diyoruz ama uzamıyor muyuz? Vallahi şişman yiyoruz nereye gidiyorsa demek ki bir de göstermiyoruz. Göstermiyoruz öyle bir şey var. kim sana şey diyebilir kilolu diyebilir? Kimse. Kimse diyemez. Diğerini de karşısında benim bulur. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Gerekirse Lütfen. can süper aynı bir şekilde seni savunurum. Ama ama işte e, bu da insanın bir anlamda. Biz ne o diyor? zaman yani şimdi yemiyoruz. Mi? Normal miyiz Türkiye'de dolaştığımız sokakta bize anormal gözüyle e, bakıyorlar. Anormal değil de deve gözüyle bakıyorlar. Yani biliyorsun e, iki tane göz var. Bir at gözlüğü, Bir de deve gözü. Deve deve gözülü gerçekten de öyle bir sıkıntı yaşıyoruz. E, uzmanlar böyle giderse çok affedersiniz. E, bu gidiş gidiş değil diyorlar gudik mi kalacağız ya gudik hakikaten o. gudik yana doğru genişliyoruz ya biz Amerikalılara falan obez mobez diyoruz da 60 evet. sene sonra var millet gülecek bize sen hala makarnaya pilav yiyeyim de patates kızartması de e ben onları sen de sırf ekmek ye o zaman ben ne ekmek yedim ben ekmeği kestim ya evime ekmek girmiyor benim ya e -me, e -me diye ağlıyorsun her gün yok canım de o özlemden yani aynı şey gibi ee, bir şey bırakmış gibi senede 200 kilo ekmek yiyen adam nereye gider? Boy atmak için ne, ne yapmamız lazım? Boy atmak için mi ne yapmamız lazım? Ulusça. Mı? Ulusça boy atmak için. Avrupalı ne yapıyor abi? Ne bileyim nasıl Boy arttırdım. atmak için ne yapıyor? Biz Avrupa her çalışalım. şeyin iyi taraflarını alalım, e, kötü taraflarını almayalım. Kilo yapan, yani Avrupa'nın kilo yapan şeylerini almayacağız, boy arttıran boy şey. Boy arttıran, abi. nedir boy arttıran? Belki kilo da avantajdır. Ne biliyorsun şimdi? Yani... Ee, hangisinin avantajı olduğunu? Boy her zaman avantaj mı? Her zaman avantaj. Ben bugüne kadar bu boyla hiçbir dezavantajını görmedim. Yani ha, gördüm. Ama mesela... gördüm. Yani çünkü bizim o balkon kapısının boyu 1.85 olduğu için ya yani o balkon kapısından 1.90'ı geçiremiyorsun. Ben şu bebekle beraber balkonda artık içiyoruz ya. Balkonda balkon yok suyunu. Bebekle beraber mi içiyorsunuz? Ya Çünkü öyle bir cümle kurdunuz ki şu bebekle beraber balkonda içiyoruz ya portakal suyunu. Bu da Bebek ne anlaşılıyor? Bebekle beraber virgül. Virgül Balkonda S. içmeye başladık ya portakal suyunu. Ha, bebekle beraber S. S evet. Evet güzel. Koma hatta işaret. Ondan <gülüyor> evet. sonra Acento. hayatımda çarpmadığım kadar kafa çarptım 4 ayda ya. Ne onun üstüne sünger ben sünger koymuştum. Öyle, o biraz da estetik kaygıların. Ya estetik kaygı ya kafa yarması. Böyle bir ikilerle karşı karşıyayız. Evet e, uzun boyun bir tek tez bu diye düşünüyorum. E Onun tamam dışında... şimdi şöyle düşün. Mesela sokakta gidersin. Adres sorulacak bir insan varsa affedersin. Gutik bir insana sormazsın. Yanlış anlaşılma olmasın. Gutik insana gutik olduğu için şey yapmıyorum. Bilakis ben gutik insana sorarım. Yere yakın insandan korkarım abicim ben. Niye korkuyorsun? Bilmiyorum. ben öyle korkuttular. Bizim mi? öyle bir... Aile Şimdi dostumuz vardı, adam, çocukken beni o gutikle korkutuyorlardı. Benim babam hep bana söylerdi, ona da babası söylermiş. Uzunlar biraz salak olur diye. O yüzden ben de uzundan çekinirim. Şimdi bir takım şeyler açıklığa kavuşuyor. Hani ben size sormuştum ya, ne tip ortamlarda <gülüyor> büyüdünüz diye. <gülüyor> Gerçekten biraz böyle... Evet, biraz böyle yetiştirildim. Uzun olduğum için evde bu laflarla yetiştirildim. U Ama haklı bir da olduğunu... Çünkü uzun adam... Böyle şeydir mesela e, orta boyluların biraz bir kafa yukarıda olduğu için başka şeyleri görür. O da Bak, bir Onun gidip. bir hayal dünyasında. Örnek bir veriyorum. Çok Çok Neden olur? Bir futbol maçı düşün. Evet. Bir kale arkası var. Kamerası. <gülüyor> yani bir de bir de tepe yani kamera ör, dediğimiz. Örneğe girdin ya. <gülüyor> Ya örneğin, daha... Bir örneğe girdiğin zaman konuşulan konuyu <gülüyor> dağıtacağımız darba... Evet kare arkası ve tepe kamerası. Dediğin nasıl tepeden sarkıtılan kamera mı? tepeden değil. Mesela üst üst türbün en üstü kapalı yani onun üstüne Bunun konan, sahayı konan sahayı kamera. Evet kamera. bütün sahayı gören kamera. Böyle mi seyretmek istersin maçı yoksa paso o kamer, e, kale arkasından mı? Bak elini vicdanına koyup da söyle. Şimdi buradan ne çıkacaksın? <gülüyor> Bir zaten maç seyretmeyi sevmiyorum Mecbursun Maç seyretmeyi sevmiyorum yani bak, Mecburen maç seyredeceksem de heh. hiç fark etmez heh, Hiç fark etmez Nereden seyredersem seyreder İşte bu kafa bu zihniyet bu anlayış Bizi bitiren anlayış bu Benim bu zihniyetim yüzünden 60 yılda üst cm ileri gittik El alem 6 cm uzarken Biz böyle alttan bakmaya devam ediyoruz Neden fark etmez Hay, ayağa yere sağlam basana güveneceksin e pekisi mesela siz e, mesela Kızıl kızılderililer. Evet. kızılderililer ufak tefektir nasıl ama ufak iz... tefektir ya benim seyrettiğim filmlerde hepsi maşallah son mohikanı seyrederken affedersin son mohikan'daki son mohikan mohikan mı Daniel, Daniel. beyaz <gülüyor> adam beyaz adam değil mi ama çok yakışmıştı değil mi bak yine örnek <gülüyor> <gülüyor> verilmiş oldu bu <gülüyor> toprağa yakın bastığı <gülüyor> yeri tanıyor bastığı yere sağlam basıyor mu diyorsun Heh. ama uzun adam öyle mi mı? Ya bulutlar da kafası o yüzden ona bir adres sorsan falan, her, Şurada bir kere yanından geçti falan. Ama kısa adam Jin Yanından nereye ya? geçti Orada terzi mi vardı Tersi ne zaman kapandı Bunu tık tık tık Hepsini biliyor Çünkü görüyor Biz Affedersiniz Biz anca tabelasını görüyoruz İçini göremiyoruz Bak düşün mesela Dükkanlarda ne olur Perde olur Dükkanlarda perde mi olur Vitrinlerde bazı yerlerde Veya böyle Perdecilerden mi bahsediyorsun ha, Cam ekranında bir süsleme olur Yılbaşı süsü mü Hayır canım, şimdi mesela bir, koca bir vitrin düşün. Vitrine böyle bir çerçeve yapılır ya hani tam vitrinin ortası görülür. Tepesi biraz böyle bir süsle kapatılır. Yanlar bir süsle kapatılır. Tam ortası gösterilir. Uzun boylu bir adam olarak vitrinin yanından geçerken sen tam o süsle kapatılmış yerleri görürsün. Sen vitrin galeri gibi bir şey mi? Örnek ver istersen. Ya, mesela ya bak mesela bir restoran düşün. Böyle evet. fast food tarzı mı? Yoksa mesela kebapçı mı? Nasıl bir restoran düşünün? Ev yemekleri yapan e, bir yer. tamam ev yemekleri evimiz restoran çok güzel orada ne yaparlar böyle bir perdeyle ev havası verme ev havası verdi veya yukarıdan sarkıtılan bir perde vardı evet biliyorsun değil mi anladın şimdi gözünde bir şey canlanıyor evet. şimdi can şimdi mesela işte uzun boylu bir adam olarak senin kafan tam o perde hizasında evet o restoranın yanından geçerken perdeyi görürsün. Kısa adam içeride kaç personel çalışıyor? Kaç müşteri var? Kaç masa var? Ne, ne yemekler var? Hepsini ne, ne daha çok gidiyor? Bunların hepsini gör. işte. O yüzden ben kısa daha çok güvenim. E, ama e, peki e, adres sorduğunda da öyle dedin. E, peki uzun boylulara ne yapacağız abi? Uzun boylular artık o yani... Espirisini kaybetti. Biz aslında doğru yoldayız mı demeye getiriyorsunuz? Bence doğru yolda olabiliriz. Bizler yavaş yavaş silinip giderken bilmesi giderek nesil. bir 60 yıl sonra bence kısa uzamak değil biraz daha Kıssalık küçülme potikası. Tabii hiç belli olmaz ve bir butik dünya çünkü Oğlum nüfus artırımı yapsa çok özür dilerim bak gene oğlumlu falan konuşturturuyorsun beni ya. Pigme diye bir şeyler var ya. He, ee, pigme diye bir şeyler. Bugün yedi cüceler revaçta mı? Değil. Neden? Neden? Neden? Çünkü artık Hollywood falan var kimse masal <gülüyor> dinlemiyor diyelim. Ya yani 7 çiçeler tamam. Bak dünyanın nüfusu ne oluyor? Dünyanın nüfusu? Giderek artıyor. Evet bana 7 milyar anlamadım. olmuşuz. Yapma ya. Tabi canım. E Korkunç abi. Korkunç rakamlara ulaştık. Pardon Sizinle. burada senin payın yok mu? 7 milyarda birlik bir payın var. <gülüyor> Az bir oran var. <gülüyor> Korkunç bir oran Çünkü de. bu senin dediğin neye geliyor? Herkes evinin önünü süpürürse dünya ne olur? Affedersin. Haclop Pırıl gibi olur, evet. Şimdi kalabalıklaştık. Ne yapacağız? Herkese barınacak yer lazım. Herkesin. Ama bir taraftan da denizler ne yapıyor? Karaları yiyor. Toprak azalıyor, insan artıyor. Şimdi ne yapacağız? Koca dikey kentleşme. Yukarı doğru. Evet. Yani, yani şimdi insanların boyu, herkesin boyu 1,90 olsa, evet. evleri yapmak lazım tavanın iki buçuk metre. Oo ne kadar pay veriyorsunuz ya rahat rahat. Siz hiç giyinip soymuyorsunuz herhalde. Mesela soyunurken böyle kollarınızı yukarı kaldır. E ne kadar oluyor senin yani senin tavanların ne kadar? 2,5 metredir. <gülüyor> Deli misin ya? 3.30 tavan var bende. Vay. <gülüyor> 3.30 bak düşün, ama boylar 1.50 olsa daha 2 metrelik tavanlarla Herkes. o, o gökyüzüne kadar yükseleceğini, daha kısa bir binayla 10 katlı bina yaparsın. Beline gelir. <gülüyor> Nasıl böyle. rahat rahat yaşarsın işte? Süper orada. bir müteahhit anlayışınız var. Gerçekten hakikaten gerek inşaat sektörüne gerek yayın sektöründeki başarılarınızla sizi takdirle izliyoruz. Teşekkür ederim efendim. Yani rica ediyorum. Madem öyle tamam uzanmıyor. Bir araştırma daha göndermişler yani. Yani. ki son araştırma olsun artık bugün. Ben bir araştırmadan bahsediyorum ya. Bütün uzmanlar Fahir'cim bunu da yayınlar mısın? Aman Fahir gözünü seveyim bu çok önemli bir de not. note. Tabii Bekliyoruz. Yani şimdi mesela asistanlar var üniversitelerde. Tabii ki. Onlar yaptıkları araştırmaların modern sabahlarda yayınlanmasıyla beraber... Prestijleri artıyor. Tabii ki bu çok çünkü artık bu bilimselliği ispatlanmış bir program. Literatür Liter Bravo. kabul ediliyor Bravo. yani. Şimdi Amerika'da bir arkadaş göndermiş bunu. <gülüyor> e genç, genç, genç araştırmacılarımızdan birisi. Tehlike çanları çalıyor. Kimler için çalıyor? Çanlar kimin için çalıyor? Bak burada güzel çanlar çalıyor. Erkekler için çalıyor. Çünkü erkeklik şu an itibariyle tehlikede 20 yılda test testosteron. Doğru söylediğimizi bir kez daha ispatlamak evet. için tekrar ediyorum. Testosteron e, da acayip azalma var. Böyle giderse, şimdi 1987'de yapılmış araştırma, evet. ölçülmüş bütün dünya üzerindeki testosteron rezervleri. O rezervler bugün bakıldığında ozondaki delik ne kadar büyüyorsa bu şey de azalıyor. Rezervler şu anda yapma ya. Yemin ediyorum 3-5 senelik rezerv kaldı, kalmadı. O zaman böyle 10, şey yapalım, bir şimdi, tane. Adam avuçlarında avucuna ne koyacağımı bilemiyorum şimdi test testosterone için ama bu, bu bunlar bizim desin yani. sahip çıkalım anladın kaybetmeyelim falan e, nasıl yapacağız bilmiyorum çünkü 5 yıl daha idare edecek kadar dünya üzerinde testosteron var. ama o zamana kadar zaten kadınlar hiç erkeğe ihtiyaç duymadan bebek sahibi olabilmeye başlayacaklar. Bunu daha önceden konuşmuştuk ya. Ne tip ortamlarda büyüdüğünüzü biliyoruz. Ne tip ortamlarda yaşamak istediğinizi de öğrenmiş olduk. Bunu ben daha önce anlatmıştım. Dünyanın en rahat dönemine girecek erkekler. Hiçbir vazife yok. İnsanlık tamamen kadınlar tarafından idare edilecek. Onlar doğuracaklar, büyütecekler. Ve biz erkekler bile... gelip yatacaklar işte. Ama kölelik sistemi gelmez mi? Ne kölelik sistemi? Esas işin yok, gücün yok işte. Biz İnsanlığın geleceği pezant bizi hiç pezantlar öyle Biz pezant haline geleceğiz ben sana söyleyeyim. Hiç pezant çok güzel kadılar açılacak. Bizi kadınların sahip olduğu Mısır tarlalarında çalıştıracaklar bizi. Ben de böyle şarkılar söyleyeceğim beni sattılar güle. Bunları mı istiyorsun? Ben öyle kötümsel görmüyorum. Sen böyle kölelik sisteminin yeniden canlanması taraftarı gibi bir izlenim yarattın hipotezde. Ben tamamen insanlığın geleceği kadınların elinde olacak. Erkekler de yan gelip, maça gidecekler falan. E insanlığı e diğer gelecek. adam da Ege Kayacan ya. biz erkekler de maça falan gider. İsteyen maça gider, isteyen başka şey Sen yapar. Sen nereye gideceksin? Tamam diye 5 yıl sonra oldu bu olay. Oldu. Nereye gideceksin Ege? Sokakta gezeceğim. Sokakta gezeceğim. Sokakta kızlar sana laf attığında ne yapacaksın? Ne lafı diyorsun? kardeşim siz insanlığı kurtarın diyeceğim. Gitken kendine doğru diyeceğim. Git bir tane şuradan laboratuvara gir. Bebek sahibi ol. Be sokakta ne geziyorsun diyeceğim Ondan sonra mahallenin delisi diye şeyini çıkaracaklar. Sen ne yapacaksın Fahir peki? Sen maça mı gideceksin? Ben maça da gitmeyeceğim abi. Ben mücadele edeceğim. Gerekirse... E, ...tüm benliğim ve varlığımla... ...tüm maddi manevi... ...maddi imkanlarımı da seferber ederek... ...laptop'u falan da satmayı düşünüyorum. <gülüyor> Onları falan satarak... ...bütün şeyimle motoru da satarak... ...mücadeleme başlayacağım. Ki bence... E, ...bu sistemin... Bu çarkı, yapması ...evken vazife. Esas vazife diye düşünüyorum. Evet araştırmalarla dolu bilimsel model Araştırmalar, sabahları. geliştirmeler hepsi nereye kadar? Bir, bir yere, yere kadar. kadar. Doğru. O da işte o bir yer dediğimiz yerete geldiğimize göre artık günün rahatlığıyla roketleyebiliriz. Evet. Herhalde. Evet efendim. Çok teşekkür ederim. Ben Bayri teşekkür Bey. ediyorum Ege, Kayacan. Yarın sabah. Bir yarın sabah. Başka bir sabah. Bambaşka bir mücadelede evet, buluşmak üzere. Hoşçakalın. Günaydın. Günay ay ay dün günay ay ay ay dın.